Tabiat Parkı içerisinde bulunan iki koyun günü birlik tesis olarak işletilmesi için yapılması planlanan ihale iptal edildi. Change.org Taksim Ayvalık koyları adresindeki kampanyada 20.153 imza toplanmıştı. Platformun topladığı ıslak imzalarla birlikte 25.000'e varan imza toplandı. Ayvalık Tabiat Parkı platformu Change.org üzerinden imza atanlara gönderdiği e-mail kampanya sürecini şu şekilde anlattı. Ayvalık koyları halkın dedik ve başardık. İhale iptal. Mücadeleye devam. Bu Ayvalık için önemli bir kazanım. 2018 yılından beri Ayvalık Tabiat Platformu olarak kamuoyunu ve yerel yönetimi düzenli olarak bilgilendirdik. Sonunda ihale geldi çattı. Bunun üzerine Ayvalık Tabiat Platformu olarak başlattığımız ve 25 binlere dayanan imza kampanyası 70 bin nüfuslu Ayvalık için çok etkili oldu. İmzaları bakanlığa gönderirken yaptığımız basın açıklamamızda özellikle basında yaptığı yankıyla sesimizi iyice yükseltti. Hemen sonrasında belediye başkanı Mesut Ergin önderliğinde yaşam savunucusu dostlarımız ve Ayvalık halkıyla birlikte ihale açılan koyda eylem yapmamızda Ayvalık'ın sesini tüm Türkiye'ye ve gerekli mercilere duyurdu. Ulusal ve yerel medyada sürekli yanımızdaydı. Böylece çok kararlı bir şekilde ...duyurduğumuz kampanyamızla ve ihaleye karşı Ayvalık'ın kararlı duruşuyla başarılı oldu. Birlikte çalıştık, birlikte mücadele ettik ve de bu sonuç getirdi. Ayvalık, Adaları, Tabiat Parkı ve kıyıları bizim için kıymetli. Kıyılarımızın hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını... ...koruma gerekçesiyle kıyıların halka kapatılmamasını... Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmesini, uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmasını, bakanlıkça kadro tahsisiyle istihdam edilecek koruma görevlilerinin alanda sürekli kontrol ve koruma görevi yürütmesini istiyoruz. Bundan sonra da tabiat parkımıza, kıyılarımıza, yaşam alanlarımıza ve doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mücadelemize destek veren herkese Çok çok teşekkür ediyoruz demiş Ayvalık Tabiat Parkı verdiği mücadelenin Türkiye'nin kıyıların korunmasına adına bir örnek olmasını dileriz. Ceyhun Kalender'in başlattığı kampanya Rize Güney Su Gürgen Deresi üzerinde özel şirket tarafından projelendirilerek Alicik HES projesine karşı yerel halkın Sesini duyurmak için başlatıldı. Change.org Taksim Alicik HES adresindeki kampanyada Ceyhun Kalender 2010 yılında aynı firmanın HES projesinin eray halkı mücadelesiyle engellendiğine hatırlatmış. Yöre halkı bu kez de onaylanan ÇED raporuna karşı dava açmış ancak kampanyada belirtildiğine göre HES inşaatı mahkeme sürecini beklemeden devam ediyor. Kampanya metninin devamında şu ifadeler var. Bu hukuk dışı çalışmaların durdurulması için başta köy halkı olmak üzere çevre dostlarıyla birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu hukuk tanımaz çalışmalar konusunda kamuoyu oluşturmak, ilgili kurumlara ulaşabilmek ve her köyde her hafta protesto eylemleri ve basın açıklamaları yapmaktayız. Vatandaşlar çalışma alanlarında HES borularının döşenmesini önlemek için gece gündüz demeden nöbet tutuyor. Bu nöbet eylemi firma köyü terk edene kadar devam edecek. Ayrıca bu konuda... Rize Barış Caddesi'nde de bir hafta süren imza kampanyası düzenlendi. Bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için internet ortamında da böyle bir etkinlik başlattık. Vereceğiniz her imza ile bir köyün, bir derenin, bir yaşam alanının, bir kültürün yok edilmesinin önüne geçecek. Engel koyacaksınız deniyor. Bu çağrıyı da change.org alijik.heds adresinde bulabilirsiniz. Yerel halk tarafından başlatılan bir kampanyada Bolu ili Mengen ilçesi Dereköy'den Erhan Bozoğlu'nun O Köy Bizim Köyümüz başlığıyla başlattığı kampanya, köy sınırlarında bulunan ormanlık alanda seramik sanayinde kullanılmak üzere gerçekleştirilecek madencilik faaliyetlerine karşı başlatılmış Change.org Taksim Bolu Dereköy adresinde bulunan kampanyada Erhan Bozoğlu, Tamamen doğal güzelliklere sahip tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı köyümüzde böyle bir madencilik faaliyetinin yapılması bölgedeki doğal yapıya zarar verecek köy halkı olarak bu duruma biz itiraz ediyoruz. O nedenle o köy bizim köyümüz kampanyasını başlatıyoruz denmiş dereköy adresinde. Programı bir hatırlatmayla kapatalım. Zehirsiz Sofralar sivil toplum ağının yürüttüğü tüm canlılara zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanmasını talep eden kampanyada imzalar 125.000'i yaklaştı ve kampanyada hala devam ediyor. changeorg Taksim, zehirsiz sofralar adresine süren kampanyanın ses getirmesi ve ağın çalışmaları sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı üniversitelerden bu konuda görüş istemişti. Olumlu bir karar. Zehirsiz Sofralar sivil toplum ağı tarafından kullanılan 41 peşsisit etken maddesinin yol açtığı zararlar açıklandı. Zehirsiz Sofralar Sivi Toplum Ağı kampanyanın daha çok insana ulaşması için herkesi Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresindeki kampanyayı paylaşmaya çağırıyor. Burada güncellemelerden bilgi de edinebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere kıyıların işgal edilmediği derelerin özgür aktığı bir dünya dilekleriyle